Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Rıdüm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil 'alamin. Ala ve salat ve salamu aleyh Rasulüna Muhammed ve aleyhi ve cahbi e jma'in. Müterem dinleyenler, tefsirimize. Kahf Suresi'nin 23. ayet-i ile başlıyoruz. Allah Celle Celalüh bu ayet-i kerimede ve in kuntum fi raybin mimma nezzelnâ alâ abdinâ fe'tû bi sûratin mim mithlih ve di'û şuhadâ'akum min dûnillâhi in kuntum sâdıkîn diyerek Sevgili peygamberimize o gün, bu kitap Allah'tan gelmemektedir. Sen kendin uyduruyorsun diyenlere bir meydan okuma ayetidir. Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimesiyle o günün müşriklerine ve münafıklarına meydan okuduğu gibi kıyamete kadar gelecek tekmil inkarcılara da Meydan okumaktadır. Eğer bu peygamberin getirmiş olduğu kitabın Allah'tan geldiği konusunda şüphe ediyorsanız, hatta ifade, Kur'an'ın ifadesi şöyle, kulumuza, kulumuza parça parça indirdiğimiz bu ayetler konusunda şüphe duyuyorsanız, o zaman benzerini siz de getiriniz. Yani madem Muhammed kendisi uydurdu diyorsunuz, o zaman Muhammed'i tanıyorsunuz. 40 yıl aranızda yaşadı. Dil bilgisinin ne kadar olduğunu biliyorsunuz. Onun bildiği kelimeleri siz de biliyorsunuz. Kültürünüzle onun kültürü aynı. Aynı bölgede yetişmeniz nedeniyle. Buyurun, siz de bir benzerini getiriniz. Bir benzer sure getiriniz. Hatta sizin kendiniz değil, dışınızda bütün ilim adamlarınızı da çağırınız ve bir sure getiriniz. Eğer söylediğinizde doğru iseniz, yani Muhammed uydurdu, kendisi uydurdu sözünde doğru iseniz buyurun, siz de bir benzer sure getiriniz diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem dinleyenler. Zaten Bakaran'ın başında biraz değinmiştik. Elif, La, Mim diye başlayan 29 sure harfle başlar ve bu harflerin toplamı 14 tanedir. Şu demeye gelir demiş müfessirlerimiz. Bu Kur'an bu harflerden meydana gelir. Buyurun bu harfleri biliyorsunuz. Arap'ın bütün kelimelerini biliyorsunuz. Bir benzerini, surelerden bir surenin benzerini siz de getiriniz diye bir meydan okumadır bu. فَاِنْ tefalu ve وَلَمْ tefalu. Eğer şimdi siz bunun bir benzerini getiremezseniz ileride hiç getiremeyeceksiniz demektir. Şimdi bu kıyamete kadar gelecek herkesi içine alır. Şu anda diyorum biz bu ayetleri yine okuyoruz. Radyodan okuyoruz, televizyondan okuyoruz, camide okuyoruz, evde okuyoruz, üniversitede okuyoruz, kışlada okuyoruz, karakolda okuyoruz. Dağda okuyoruz, ovada okuyoruz temiz olan her yerde okumaya devam ediyoruz. Bu okuyuşumuzda meydan da okuyoruz. Kur'an Allah kelamıdır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bu Kur'an içerisinde ilave bir tek harfi yoktur veya bir harf eksiltme şansı da yoktur. O Allah Celle Celaluhu'nun koruması altındadır. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve onun da aldığı Cebrail aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla Rabbimizden bize tebliğ edilmiş bir mesajlar topluluğudur. İnsanlar günümüzde şu anda dünya genelinde Arapça kelimelerin tamamı bilgisayarlara yüklenmiş durumdadır. Arap dili ve edebiyatıyla yazılmış romanı olan bir insan Nobel ödülü de almıştır. Nobel edebiyat ödülü almış bir insan veya o ayarda insanlar toplansalar, fizik bilimcileri, kimya bilimcileri, biyoloji bilginleri, deniz bilginleri, uzay bilginleri, maden bilginleri, hayvanlar üzerine bilginler hepsi bir araya gelseler, Teknolojinin bütün imkanlarını da kullansalar, Kur'an ayetlerinin bir benzerini getiremezler. Bir sure meydana getiremezler. Getiremezler derken bir sure yazarlar ayrı. Tarih boyunca yazılmış. Müseylemetül Kezzab da, bakınız ben de bir sure düzüyorum demiş, bir sure yapmış Arapça olarak. Ama kendisi bile gülmüş arkasından. Bunu şöylece izah edebiliriz. Çok iyi niyetli insanlardan meydana gelen bir parlamento düşünün. Hepisi vatanı için, milleti için, yakın millet için, insanlık ailesi için çok iyi niyetler taşıyan bu insanlar, bilgi birikimi bakımından da dünyanın en güzel insanları olsalar, bir milletin değil bir vilayetin değil bir köyün yönetimiyle ilgili bir kural koysalar kural koyulduktan birkaç ay sonra aynı kuralın zarar vermeye başladığı görülür ve yine toplanırlar değiştirelimin arkadaşlar bunu veya hafif şu maddeyi veya şu maddenin bu fıkrasını değiştirelimin derler. Neden? Çünkü yarını yaratmayan yarın hakkında Söz söylerse sözünün doğru olma ihtimali de vardır Yanlış olma ihtimali de vardır Ama geçmişi ve geleceği ve şimdiki hali yaratan Allah Celle Celaluh Geçmiş gelecek ve şimdiki hal üzerinde Bizim neyi ve nasıl yapacağımızı öğreten ayetleri ise Eksiksiz ve de kusursuzdur hem Arap'ın nazım yani dil bilgisi bakımından, edebi bilgi bakımından eksiksiz, nazım yönüyle eksiksiz, hem de mana yönüyle eksiksiz. Biri biriyle çetişen, çatışan ve çelişen bir tek ayetine rastlanmamıştır. Gerçi bazı fazla düşünmeyen insanlar, tenkide edeyim diye okuyanlar ayetler arasında çelişki bulmuş mesela. Bir tanesi buldum, buldum. Ne buldum demiş hoca. Demiş ki Kur'an'ın da çelişkisini yakaladım. Filan ayette insanı topraktan yarattık diyor. Filan ayette de meniden sudan yarattık diyor demiş. Adam demiş ki o senin çelişkin. aklı ermemesidir. Hazreti Adem'in yaratılışını anlatırken topraktan yarattığını... Ama bizim yaratılışımızı anlatırken de meniden sudan yaratıldığımızı Allah Celle Celalü haber veriyor diyor. Kıyamete kadar benzerinin yapılamayacağını Bakara suresinin 24. ayet-i kerimesi haber veriyor. Yalnız burada bizim biraz daha dikkatli yeniden bu ayeti okumamızda fayda var. Bazı insanlar şöyle anlıyor. Yani Kur'an'dan böyle ayetler Arapçasını okuyup gidiyor hiç manasıyla ilgilenmiyor ya. Fıillem tefalu ve lan tefalu fettqulna ralati bagoduha insan ve higara yedde lil kafirin. Bunun benzeri yapılamaz diyor geçiyor. Daha derin düşünmesi gerekir. Bu okuduğu ayetlerde emredilenlerin doğruluğunda insanlık ailesi bir araya gelse doğru bir hüküm koyamaz. Kur'an'ın yasakladığı şeyler konusunda insanlık ailesi bir araya gelse aynı haramı koyamaz. Koyamadığını batılı parlamentoların almış olduğu kararlardan anlıyoruz. Kur'an'ın yasakladığı şeyleri batıda birçok devlet parlamentosunda bir araya geliyor. Yasak değil yapılması gerekenler olarak ortaya koyuyor, kanununu çıkarıyor, uygulamaya koyuyor. Ondan sonra da kadın kadınlığını, erkek erkekliğini, aile aileliğini yitiriyor. Kendilerini kaybediyorlar. Bu yönüyle de yani Rabbimin koyduğu kurallar gibi bir kuralı altı milyar insan bir araya gelse her yönüyle düşünse Allah'ın koyduğuna denk bir kural koyamazlar. Rabbim diyor ki öyleyse yakıtı insanlardan ve taşlardan olan ateşten sakınınız diyor Allah Celle Celaluhu. O kafirler için hazırlanmıştır Kafirler için hazırlanan ateşten sakınınız Biz insanız Yakıtı insan olacak o cehennemin Ve de taşlar olacak derken tefsircilerimiz insanlar tapındıklarının Görsel olarak da gözünün önünde olması için Putunu yapmışlardır onlar da yakıt olacaktır diye tefsir etmiş tefsircilerimiz. Yani lat, menat ve uzza zamanla yaşamış insanların e, şekil almış, taşlaştırılmış halidirler. Allah'a karşı onları çıkardıklarından o taşlar da yakıt olacaklardır cehennemde. Asıl acıyı duyacak olan ona tapınan insanlar olacaktır diyor ve ondan sakınılmasını Allah celle celalühü bize emre diyor. Ama hemen arkasından bizi rahatlatıyor tabii ayet-i kerime. Ve beşşirillezine amenu ve amil salihati enne lehum cennatin tecri min tahtiha'l enhar. Kullama ruziku minha min semeratin rizqan qalu haza'l ladzi ruziqna min qablu ve utu bihi ve ler hum fiha azvajum mudahhiratun ve hum ayet-i kerimesiyle Rabbim diyor ki iman edip ameli salih işleyenlere de müjde ver. Biz de bu ayet-i kerimeyi okurken müjdeler olsun diye okuyoruz. Yalınız hafızlarımızın yanık sesleriyle tatmin olmayalım. Bu yanık seslerden dinleyelim. Bunu okuyan güzel sesli ve her türlü kuralına uygun okuyan o kardeşlerimin okuyuşunu dinleyelim. Arkasından Rabbimizin bir müjdesi olduğunu da hatırlayalım. Bizi asıl sevindiren orasıdır. Allah Celle Celaluhu diyor ki iman eden ameli salih işleyenlere müjde ver diyor Peygamber Efendimiz'e ama bakınız imanla ameli salihi ardarda arda getiriyor. Yani ameli salihsiz iman, imansız ameli salih. İmansız ameli salihin hiç faydası yok. Ama amelsiz imanın yine faydası var tabii ki. Fakat Rabbimin müjdelediği insanlar hem iman ediyor hem de o iman onun bütün elinden dilinden gözünden bütün vücutundan dışarıya ameli salih çiçekleri halinde görülü veriyor. Görenler gözlerinden mutluluk elde ediyorlar. Duyanlar kulaklarından mutluluk alıyorlar ve burunlarından da tabiatta ve insanlar arasında ameli salihin güzel kokusunu alıyorlar. Amel-i salih olursa tabiat kirlenmez, denizler kirlenmez, hava kirlenmez, insanlar rahatsız olmaz. Neyi müjdeliyor? Onlar için diyor altından ırmaklar akan cennetler vardır diyor Rabbim. O rızıklardan yediklerinde cennet nimetlerinden diyorlar ki biz bunun bir benzerini dünyada da yemiştik diyorlar. Bir benzeri veriliyor. Dünyadayken de bir benzeri verilmişti. Onlar için tertemiz eşler vardır diyor. Ve orada ebedidirler diyor. Bu ayetin numarasını alınız. Bakara Suresi'nin 25. ayeti kerimesi. Hani bir sorunun cevabı da vardır. Hocam e, cennette evlilik var mı? Var. Peki erkekler için eşler var da kadınlar için eşler var mı? Rabbim bu konularda genelle ifade eder. Nasıl ki ya eyyuhennas der. Kadın erkek hepsine birden hitap eder. Ey insanlar diye hitap ediyor. Burada da diyor ki onlar için cennette Tertemiz eşler vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Kimlere? İman edip ameli salih işleyenlere. İman edip ameli salih işleyenler hem erkeklerden hem kadınlardan olurlar. Orada bir yarış vardır bütün müminler arasında. Rabbim diyor ki, İnne ekramekum indallahi etkâkum. Allah katında en değerliniz, takvaca en ileri olanınızdır diyor. Yani kadındır veya erkektir demiyor. Hanginizin Kur'an ve sünnete bağlılığı ileride ise, Allah katında değerli olan da odur diyor Rabbimiz. İnnallâhe en yestahiyyen yadribe metelemmâ be'ûzaten fe mâ fevgahâ ve amellezene amenu feya'lemun ennehu alhaqq min rabbih ve amellezene keferu feyaquluna ma za iradallah bihadha meselen yudillu bihi ve yahdi bihi katiran ve illa rabbim Ankebut suresinde müşrikleri bize tanıtırken onların fikirlerinin, inançlarının, düşüncelerinin örümceğin ağına benzediğini ifade eder. Kemethelil ankebut der. Ee, örümceğin yuvasını biliyorsunuz, kendi ağlarıyla örmüştür. Elinizin şöyle ucuyla değiverseniz ağlar, ...yırtılıverir... ...gerçi o ağlar... ...incelikleri esas alınarak... ...hesap yapılacak olursa... ...bilmem ne çeliğinden de sağlammış... ...ayrı, o orası ayrı... ...yani... ...yapımcısının... ağırlığı ve... ...hacmiyle hesaplandığında... ...ve çekmiş olduğu... ...o ipliğin de inceliği... ...hesap edildiğinde bilmem ne çeliğinden sağlanmış. Orası değil bahsedilen. Biz elimizi değe verdiğimizde orası yırtılıveriyor. Aynen öyle. Bu Allah'a ve Peygamber Efendimize ve Kur'an-ı Kerim'e iman etmeyen insanların düşünceleri, felsefeleri, her türlü insanlığa yönelik teklifleri ama Rabbimin emir ve yasaklarına muhalif olanları için söylüyoruz. İşte Ankebut'un yani örümceğin ağı gibi olduğunu. Rabbim ayet-i kerimesiyle Ankebut suresinde bize ifade edivermişti. Bir. 2 Yine hac suresinin en son sayfasında puta tapınanların tapındıkları putlar diyor. Üzerine bir sinek koysa, Konsa Sinek onun başından bir şey alsa Onu bile engelleyemez Tapan da Tapılan da Zayıf Sinek karşısında Tapan da tapılan da Zayıf Diye bir ayet-i kerime vardı Şimdi müşrikler diyorlar Münafıklar diyorlar ki Ya olur mu Allah'a yakışır mı Sinekle örnek vermek sivrisinekle örnekleme yapmak Allah'a yakışır mı? Demişler. Ona cevaptır bu ayet-i kerime. Muhterem seyirciler, muhterem dinleyenler. Bülbülle sinek arasındaki fark bize göredir. Gülle diken arasındaki fark bize göredir. Allah Celle Celaluhu'nun katında Hepsi O'nun yarattığıdır. Yarattığıdır. Dikenle gül arasında Rabbim için fark yoktur. O bizim içindir o fark. Hatta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam bir hadis-i şerifinde diyor ki, Eğer dünyanın tamamı Allah katında bir sineğin kanadı kadar değeri olsaydı, Kafirlere bir damla su içirmezdi diyor. Bakınız dünyanın tamamı insanlar hariç. Çünkü insanlardan iman edenlerin Allah katında bir değeri vardır. Diğerleri hariç. Gülü, gülü dahil, altını dahil. Bunun içerisine yakutu, incisi, mercanı, elması. Yani insanoğlunun değer verdiği. Hatta uğruna adam öldürdüğü. Adamlar öldürdü. Benzin petrolü için işte bir buçuk milyon Müslüman öldürdüler. O petrolün de Allah katında bir sinek kadar sineğin bir kanadı kadar değeri olsaydı bu kafirlere bir damla su içirmezdi diyor. Değerler bizim içindir. Allah Celle Celalü bütün bu yeryüzünü insan için yarattığını hemen biraz sonra gelen 29. ayet-i kerimesiyle ifade ediverdi. Huvellezî haleqa leküm <Sessizlik> ma fil ardı. Cemiyan ayet-i kerimesiyle ifade ediveriyor. Bizim için yaratıldığından, bizim için değeri vardır. Altının bir değeri vardır, yakudun bir değeri vardır, incinin bir değeri vardır. Ama kişi Allah'a doğru yaklaştıkça onlar da değerden düşerler. Yani bir çuval altını birine al bunu götür git hediye olsun dediğinde yüreğinde şöyle bir eksili verme olmaz olmaz. Hani ne ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim diyor Yunus Emre. Bu bir ayet-i kerimenin aslında e, Türkçe tercemesidir. Yunus'un söylediği de bir ayet-i kerimedir. Allah diyor ayet-i kerimede onlara cevap veriyor. Bir sivri sineği de örnek olarak vermekten haya etmez. Hatta sivri sinekten daha küçüğünü, burada fevgaha kelimesi daha üstü ya, küçüklükte daha üstü. Yani daha küçüğünü örnek vermede Allah haya etmez. Zaten küçük diye bir şey yok. Bize göre görüntü küçüktür ama Karınca'nın yaradılış sistemi üzerine yani dünyada araştırırsanız en az 300 400 500 tane doktora tezi yapılmıştır. Ama ilim adamları doktora tezini yapan o bilim adamları demiştir ki işte ben binde birine ancak ulaşabildim. Yani günümüz şartları içerisinde sahip olduğumuz bilgilerle ben buna ancak ulaşabildim. Ama daha devam edecek, daha devam edecek. Yani filin yaratılış sistemiyle, karıncanın yaratılış sistemi, o büyüklük ve küçüklüğüyle orantılı değildir. Yani fil daha mükemmel yaratılmıştır. Karıncaya göre işte bir milyon defa daha mükemmeldir, o denmiyor. Bizim gözümüze göre küçük görülüyor veya bir fil büyük görünüyor ama Allah katında hepsi ol deyivermekle olu veren şeylerdendir. Böyle ama iman edenler diyorlar ki bu Rabbim'dendir. Doğrudur, gerçektir derler. Kafirler ise şöyle derler. Ma za iradallahu bihaza mesela? Allah bunu örnek vermekle niyi kastediyor? Neyi murad ediyor? diyorlar. Rabbim de diyor ki Allah onunla bir kısmını asaptırır, bir kısmına da hidayet verir. Biz şunu söylüyoruz. Bakar Ali İmran suresinin sonunda Rabbena ma da bâdıla diyoruz. Ya Rabbi sen boş bir şey yaratmadın. Gayetsiz ve hikmetsiz hiçbir şey yaratmadın. Hani etini derisini kullanmıyoruz domuzun biz. Domuz dahi gayesiz ve hikmetsiz yaratılmamıştır. Tabiatta onun da binlerce görevi vardır. O açıdan baktığımızda Allah Celle Celalühün yaratığıdır. O bir şaheseridir diye biz bakıyoruz ona. Ancak Rabbim yasakladığı için etini yemiyoruz, derisini kullanmıyoruz. O kadar. Yoksa domuzu niye yarattı Demeyiz biz hiçbir şey için demeyiz biz hepsinin tabiatta kendince bir görevi vardır ancak fasıklar bu işin inceliğini bilmezler ve sapıtırlar Allah bunu niye yaratmış bunu niye örnek veriyormuş gibi sapıtırlar Allah'a yol gösterme hareketidir bu doğru bir hareket değil ve onları tarif ederken elladîne yanqudûne ahde llâhi min ba'di Allah'a verdikleri sözden dönerler onlar. Sözlerini yerine getirmezler. Ve yaqtûne mâ emerre bihi en yusale, Allah celle celâlühü yerine getiriniz dediği şeyleri yerine getirmezler. Yani sıla-i rahimî Rabbim anneye, babaya, akrabalara yani hala, teyze, amca, dayı gibi, dede, dedemizin dedesi gibi aşağıya çocuk çocuklarımız bunlarla olan sıla-i rahmi kesmeyiniz emrini yerine getirmezler. Yani aileleri paramparça ederler onlar ki günümüzde bunu görüyoruz. Avrupa'nın teknolojik bakımından bizden üstünlüğünü biliyoruz ama adamlar diyorlar ki Aile bağlarınızın hala devam etmesinden dolayı size hayranız. Keşke biz de sizin gibi olabilsek. Gibi sözlerini sosyologları, psikologları bize söyleyiveriyorlar. Ve yufsidune fil ard. Yeryüzünde de bozgunculuk yaparlar. Bakınız şu andaki dünyayı tarif ediyor. Onlar aile bağlarını paramparça ederler. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar diyor. Denizleri kirlettiler, havayı kirlettiler, suları kirlettiler, toprağı kirlettiler adamlar. Şimdi organik yiyecek maddeleri üretmek için zehir atılmayan topraklar arıyorlar. Suni gübre atılmayan topraklar arıyorlar yeryüzünde. Yeryüzünü bozdular, nesli bozdular. Bir başka ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu ve iza tevella se'a fil ard li yufsida fiha ve nesil diyor Rabbim. Kafiri yönetimin başına getirecek olursa, yönetimin başına gelecek olursa o nesli de bozar, ziraatı da bozar diyor Allah Celle Celalühü. bu kadar açık ayeti kerime 1400 yıl öncesinde bir insanın söylemesi mümkün değildir bunu. 1400 yıl önce, bu Allah Celle Celalühün kelamı mucizedir ve mucizeyi biz günümüzde görüyoruz. Nesli bozdular, kadını kadınlıktan çıkardılar, erkeği erkeklikten çıkardılar. Bu konuda kanunlarını da yaptılar Batı'da ve zirai mahsulleri perişan ettiler, genleriyle oynadılar, hormonla doldurdular ve insanlara onulmaz hastalıklar verdiler bunlar Allah celle celer bizi uyarmamıza rağmen üla ikehumul hasirun işte husran'a uğrayanların ta kendisidir onlar diyor Allah celle celer hani hasirat dünya ve lahirat diyoruz ya Arapçadan Türkçede de kullanırız bazen dünyası da berbat ahireti de berbat diyoruz dünyası nasıl berbat olur? Zirai mahsulleri perişan ettiler Zehirli hava solmaya başladılar Zehirli sular içmeye başladılar Kaynakları kuruttular Binlerce yaptıkları zararlar kendi başlarına dönmeye başladı Nasıl düzeltiriz diye hesap yapanlar diyor ki Son 100 yılda tabiatı bozma konusunda Tabi ticari gayelerle bozdular ''Kazandıklarımızın tamamını harcasak düzeltemeyiz.'' diyorlar. Bakınız dünyayı da nasıl bozmuşlar bunlar. Bir de nesli bozdular. Peki düzelmesi yukarıda geçti. İman edip ameli salih isteyeceğiz. İman Kur'an'ın tarif ettiği sevgili peygamberimizin bize öğrettiği şekilde iman olacak. Amel-i salih de Rabbimin emrettiği ve yasakladıklarına uyulacak. Uyuma konusunda da örneğimiz sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olacak. Örneği en iyi kadınlarımız bilir. Komşu kadından bir örnek kanaviçe getirirler. Ondan sorarlar hangi marka ipli kullandın çünkü renkler çok güzel filan marka. Peki de yeşilin numarası kaç? Yeşilin de kendine göre renkleri, bu şey numaraları var. Filan numara, filan marka ve filan numarayı alıp da önüne koyarsa sonra bir de dikkat edeceği 3 sağa iğne gitmişse 3 sağa, 3 sola gitmişse 3 sola 3 değil de 4 yaparsa defolu olur. 4'ü, 4 olan şeyi 3 yaparsa o da bozuk çıkar, defolu olur. Biz Kur'an'ı ve sünneti sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamı örnek alarak yaşarsak buna ameli salih diyoruz. Onun 4 yaptığını 3 yapmak yok, 3 yaptığını 4 yapmak yok. Akşam namazı 3 rekattır. Efendim benim vaktim müsait 23 rekat kılacağım. 23 defa döverler. Ahirette. Efendim öğle namazı 4 rekat farzı ben onu işte 6 rekat kılsam ne olur? 4 rekat kılacağız. Bütün hayatımızı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına benzeterek yaşayacak olursak buna da ameli salih deriz. O zaman hem neslimiz düzelir, hem ziraatımız düzelir, hem havamız düzelir, hem de suyumuz düzelir. Dinladınız. hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.